I wish I he was in karrickberg only for night in bai The sea and I get over I böyle bir şarkı dinlenir. Ben de bir yayına girmeden önce, bir stüdyoya girmeden önce... ...bu şarkının play düğmesine bastığımda... Terde bir beş kere dinler Bazı şeyler var işte, hani böyle bahar geldi dedikten sonra, bahar geldi, bahar geldi dedikten sonra... Işte dışarıda bekleyen bazı şeyler var. Nedir onlar, mesela böyle bir pazar gününde, güneşli bir bahar pazar gününde... ...Mevsimlik pardesini giydikten sonra... Ne genç ne yaşlı ikisinin tam da ortasında Pazar günü biraz yürüyeyim derken Hiç rastladığınız olur mu Şayet büyük kentlerde Şehirlerde yaşıyorsanız Kimi büyük şehir belediyelerinin Kent orkestraları vardır Hiç gördünüz mü Şahit oldunuz mu bir Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Orkestrası'nın bir bahar gününde, pazar gününde, yaz akşamında, meydanda verdiği küçük konsere. Orkestra başlar çalmaya, insanlar yavaş yavaş toplanır. Çalınan şarkıların çoğunu bilmezler, bilmezsiniz. Ama bundan da daha iyisiniz, izlersiniz, insanların tepkilerine bakarsınız. Onlarda ne gibi karşılıkları olduğuna sesin ve seslerin. Bahar gelmiştir. Bahar gelmişken... Bu defa vapurla karşıya geçeyim dersiniz. İstanbul'daysanız şayet vapura bindiğinizde o iğrenç televizyonları görmek istemezsiniz. İstanbul'da olmayanların haberi olmayabilir bundan ve şunu da söyleyebiliriz. İstanbul'da yaşayıp da bu uygulamadan haberi olmayanlar da vardır. Nedir o Türkiye Cumhuriyeti denizcilik hissetmeleri boğaz içinde sefer eğleyen geleneksel vapurlarımızda kapalı devre televizyon sistemi kurarak reklam alanı açmıştır kendisini ve oradan para kazanmaktadır. İşte İstanbul'la ilgili bir belgesel izlediğinizde, İstanbul fotoğraflarına baktığınızda geleneksel İstanbul'u İstanbul yapan şeyleri görmek istediğinizde gördüğünüzde karşınıza çıkan şeylerden biri de dünyanın başka hiçbir yerinde göremeyeceğiniz İstanbul vapurlarıdır ve bu müessesenin işleticileri herhalde bunun önemini anlamamışlardır ve sanki İstanbul'un seyredilecek bir şey yokmuş gibi, vapurla İstanbul seyredilmesin diye sanki o vapurların her tarafını, evet açık alanlarına da. Vapurun arka kısmındaki açık alanlarına da kapalı devre televizyon sisteminin parçası olan o televizyonları yerleştirmişlerdir. ne siz şayet böyle bahar geldi diye vapurla karşıya geçmek isterseniz, şöyle bir pazar günü, cumartesi günü ya da işsizseniz, kendinize özgür bıraktıysanız, bugün izin günüm diyorsanız, Vapura bindiğinizde böyle iğrenç bir şeyle karşılaşacaksınız. Ben zaten televizyonu kapadım dışarı çıktım diyeceksiniz ama peşinizi bırakmayacak. Vapurun her yerinde ama her yerinde o kapalı devre yayın yapan, bolca reklam yayınlayan o televizyonlarla karşı karşıya kalacaksınız. En iyisi diyeceksiniz vapurun arka kısmına gideyim ve televizyonlara sırtımı döneyim. Tam bayrağın dalgalandığı yerde. Denize bakayım, köpüren sulara bakayım, bizi takip eden martılara bakayım. Biraz efkarlanmak iyidir diyebilirsiniz belki. Ve rüzgarda sallanan bayrakla birlikte bir İstanbul silüeti Yerleşi verecek gözlerinizde. Çoğunuz bunun ne anlama geldiğini düşünmeden geçip gideceksiniz. Hatta şu anda kimlerinizin yaptığı gibi yine mi? Yine mi? Evet, yine. Bahar gelmiştir ama nedense bu akşam İstanbul'a kış geldi aslında. Böyle kapalı bir hava, bütün gün zaten hava kapalıydı. Şehrin üzerindeydi bulutlar ve sonra onlar kim yörelerde avana ıslatan, kim yörelerde keriz ıslatan namıyla meşhur yağmur atıştırdı durdu bütün gün boyunca ve akşamüstü de iyice sert esmeye başladı. Özellikle İstanbul'un tepe noktalarından birisinde yaşıyorsanız ya da tırmanmak zorundaysanız bizim gibi. İşte böyle bir akşamda, böyle bir gecede, söze nasıl girilebilir ki, biz de böyle girdik. Bakalım bu gece, söz ve müzik kaça kadar devam edecek? Yanlış hatırlamıyorsam, geçen hafta beş sularında veda etmiştim sizlere. 23'te başlamıştım konuşmaya, beş sularında sizlere veda etmiştim. Bir önceki hafta 23 sularında başlamış, 3 sularında veda etmiştim. Bakalım bu gece neler dinleyeceğiz, neler konuşacağız. Bakalım. Aslında haftada bir konuşma yapan birisinin, daha doğrusu haftada bir konuşabilen birisinin, daha daha doğrusu haftada bir konuşmak zorunda olduğunu düşünen birisinin, Söz biriktirmesi gerekir. Bütün günler boyunca, geceler, gündüzler boyunca, gece yarılarından, sabahın erken vakitlerinden, otobüse binerken, taksiye binerken, taksiye para verirken, paranın üstüne alırken, beklerken, böyle aralarda, bir şarkı dinlerken, bir şarkıda bir cümleyi fark ettiğinde, dikkatini çektiğinde. Yanında küçük bir not defteri taşıması gerekir. Daha doğrusu benim için böyledir tabii. ...ve bu notları önüne getirmesi gerekir ki hatırladıklarını... ...unuttuktan sonra tekrar yayına girdiğinde hatırlasın. Düzgün bir cümle kurdum. Korkuyordum kuramayacağımdan ama kurdum cümleyi. Fakat bugün ilginç bir şey oldu. Gerçi cümleyi çok medyatiktirdim. Bugün, bugün ilginç bir şey oldu. Yani az diyecekmişim bir gibi. Öyle bir şey değil. Normalde... Benim esnafla sohbet ettiğim azdır, nadirdir. Küçük gördüğümden hayır, sohbet etmeyi başaramadım ben. <gülüyor> Böyle bir şeydir bu. O yüzden genellikle kibar bir müşteri olarak e, ilişkiyi sürdürmeyi, bu kısa süreli ilişkide işte selamlayarak ve tekrar selamlayarak kibar bir şekilde... İlişkiyi noktalamaya, noktalamaya çalışıyorum. Nedir? İşte merhaba, selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar. Ne kadardı borcum? Buyurun lütfen şuradan alın. Kusura bakmayın bozum yok ve benzeri şekilde. Bugün bütün gövdelerim üstündeydi. Dört tane yarım saatlik konuşma yaptım aslında ben. Evet, dört tane yarım saatlik konuşma yaptım. afgari. Bir kere takside giderken bir yarım saatte konuşma yaptım. Taksi şoförü radyoda bir haber kanalı dinliyor, yorumcuları dinliyordu. Onunla bir yarım saat konuştum. Formundaydım yani. Taksiye binmeden önce bir saat, bir buçuk saat e, konuştum. Üç arkadaş ziyarete gelmişlerdi ve benim gerçekten hurafeyi savun, savunmadığımı... Bunun bir şaka olup olmadığını anlamaya çalışıyorlardı. Uzun uzun konuşmak gerekti. Orada gitti yani. Hep bir konuştum orada. Daha sonra tekrar bugün benim için biraz koşturmaca içinde geçti. Bir daha taksiye bindimle tekrar bir konuşmam gerekti. Onu kısa tutmak için amiyane dediğimiz, sokak dili dediğimiz dili fazlasıyla kullandım. Onu mesela burada söyleyemem yani olmaz. Söylesem bir mesele çok netleşir ee, zihninizde buna eminim, çünkü ben orada mesela ne bir taksi şoförüne... ...bu böyledir dediğimde adam... ...tabii görmüyorsunuz, ifade bana. Haklısın abi, dedi ve bir daha hiç konuşmadı. <gülüyor> Oysa, söze girerken çok konuşmaya netti gibi başlamış idi. Hayır, küfür etmedim. Sonra... ...bir daha böyle yarım saat falan, hatta yarım saatten daha fazla, ben hep asgari sürelerden bahsediyorum, konuşmam gerekti. Sonra buraya geldim. Durdum, durdum, durdum. Sola baktım, sağa baktım. Ben ne diyecektim dedim. Bu hafta için biriktirdiğim şeyler nelerdi? Var mesela, şöyle değil zaten mesela bir hafta konuştuğunuz şey o hafta başlıyor ve bitiyor yani konuştuğunuz şey hafta başlıyorsunuz ve derli toplu bir şekilde bitiriyorsunuz ve bir dahaki haftaya ya da başka haftalara başka gecelere başka sabahlara sarkmıyor değil şeyler birbirleriyle ilişkili ilintili sonuçta mesela bazı arkadaşlar daha doğrusu kimi arkadaşlar demem kimi arkadaşlar demem gerekiyor gramele uygun olsun kime arkadaşlar önceden not alma ihtiyacı hissediyordum artık not alma ihtiyacı hissetmiyorum bence normal bir şey ya da kime arkadaşlar eski gece yürüyüşleri daha iyiydi diyorlar bu da normal böyle cümleler var Bütün bunlarla birlikte aklıma gelen şey şuydu, belki de gece yarılarının özelliği bu. İnsan gece yarılarında, işte herkes kendi köşesine çekildikten sonra, biz buna ne deriz böyle gece programcılarının klişe cümleleri vardır, Allah affesim ben de zamanında hep kullandım. O da nedir? işte insan gece olduğunda nasıl işte böyle paltosunu çıkarıp portmantoya serse işte gece olup odasına kapandığında, odasına çekildiğinde, yatağına yaptığında maskelerini de çıkarır gibi böyle çok gece yarıları, gece programlarında da duyabileceğiniz cümleler vardır. Böyle maske edebiyatı vardır yani. İşte gece yarılarında böyle daha işte yumuşak, bahardan bahseden, umuttan bahseden ya da Hüseyin söyleni Söy'ün şiirindeki cümleyi cümlenin yanına, mısra'nın yanına bir soru işareti koyup. İyi günler ileride anneanne. İleride. Gerçekten. Bunu neye dayanarak söylüyorsun? İyi olan ne var? Niçin iyi olsun ki? Gibi cümlelere daha böyle naif, daha duygusal cevapların arandığı... Tartışma dediğimiz şeylerin genellikle içinde isim geçen ve hep üçüncü şahısları eleştirmek üstüne kurulu cümlelerden oluştuğu göz önünde bulundurulursa, yani gece yersi insanlar siyasi dedikodu dinlemek istemediklerinden, elbette vardır dinlemek isteyeni, siyasi dedikodu, biliyorsunuz siyaset tartışması oluyor genelde ya da haberler oluyor. Daha böyle yumuşak şeyler, duygusal şeyler, insanın, insanı, insanın iç dünyasına yönelik, daha böyle psikolojisini anlamaya ve anlatmaya yönelik cümleler, konuşmalar daha ilgi çekiyor. Hani böyle olunca, ilk başta dinlettiğim şarkıyı da dinlerken, hani böyle insan dikkatini toparlamaya çalışır, gözlerini kapatır, yüzünü oluşturur falan, bir yandan da ilham bekler gibidir. Beyaz sayfa karşısında bir yazar hali düşünün ya da tangaç bir insan düşünün. Söze nasıl gireceğini bilemeyen iş görüşmesindeki bir insan düşünün veya bunun gibi bir şey. Biraz duygusallıktan konuşalım mı? Mesela ben vakti zamanında yakın bir zaman, uzak bir zaman Önemli değil. Vakti zamanında diyelim buna. Ee, idari dediğimiz, işte pit diye ifade ettiğimiz kartvizit yapılmasını gerektiren, çok da önemli değil, abartıyorum tabii de, bir görevden istifa etme ihtiyacı hissetmiştim. O zamanda mı oldu bu? Yani. Ve şu arkadaşlar dostlar bana mesela biraz kişisel stream hani o kişisel şeyleri duymak istiyordunuz ya mekanlardan bahsetmemi mekanlardan bahsetmemi duymaktansa daha böyle kişisel daha böyle bireysel daha duygusal daha öznel şeyler olsun biraz sanıyorum kimilerinin gözü açıldı kulağı hemen ayaklandı. Böyle bir karar verme noktasına geldiğimde herkesin vardır. Arkadaşları, dostları. Duygusal davranma demişlerdi. Biliyorum ilk hafta böyle bir konuşma yaptım. Onu onu hatırlıyorum. Bu başka bir şey. Bu başka bir veçesi. Bir başka yüzü bu. İlk hafta yani bundan bir ay önce yaptığım konuşmada şunu söylemiştim. Modern zamanların problemli soruşu sorusu şudur demiştim. Modern zamanlarda duygulara yer yoktur. Duygusal olan hiçbir şeye yer yoktur. Yani modern zamanda duygularımı nerede kullanacağım sorusunu sorduğunuzda cevap bulamazsınız. Sürekli buraya park etmek yasak kardeşim görmüyor musun? Yasak işte. Gibi tabelalarla ve tepkilerle karşılaşırsınız. Bu değil kastet. Bu başka bir şey. Şimdi bu başka bir veçhesi. Sonunda, eninde sonunda hep buraya geliyoruz çünkü. İster siyasi bir mesele konuşalım, ister özel hayatımızla ilgili bir mesele konuşalım. Bana sorarsanız duygusallığında türleri var. Burada size çok belli toplu, işte net sınırlarla ayrılmış duygusallık türleri diye bir liste verebilecek konumda değilim. Onu baştan söyleyeyim, yani kağıt kalemi boşuna hazırlamayın. Ama sadece şu kadarını söyleyebilirim mesela. Ben, senin zannettiğin ve dediğin gibi duygusal biri olsaydım. Senin zannettiğin gibi ama. Ve senin söylediğin. Çok duygusal bir adam ya. Duygusal davranıyor, bunlar anlamaz bu işten. Dediğin gibi biri olsaydım. Öyle ya. Hep böyle kuşların, böceklerin peşinde falan koşsaydım. Bahar geldi, la lay la falan yapsaydım. Biraz daha yana konuşabilir miyim? Teşekkür ederim. Küçükler dinliyorsa, birazcık kulaklarını kapasınlar. Küfretmeyeceğim, hayır, hayır, hayır. Şayet öyle biri olsaydım, senin ne mal olduğunu göremezdim. Öyle ya duygusal biriyim ben. Hep böyle slow şarkılar dinlerim. Hep böyle pastel renkleri severim. İste her meselede gerçekleri görmek yerine böyle uçuk olmayacak şeylerin peşinde koşarım ve hep onları görürüm. Nerede?